Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, bugün birazcık bu işkence, işkence konuları bürokratlar, polisler üzerinden konuşmak zamanıdır diye düşünmüş ve öyle konuşmuştuk. İstersen evet. oradan gidelim. Başka gazetelerin ve televizyonların pek görmediği önemli bir İstanbul'a yeni terör şefi olarak atanan bir adam Sedat Selim Ay'ın pek çok davadan mahkum olması durumu vardı. Biraz bunun üzerinden gidelim istersen. Evet. Bu evet, e yani, tabii pek çok dava e, değil de e, bir davadan mahkumiyeti var Önce evet. onu söyleyelim daha e, başka iddialarla ilgili de e, takipsizlik kararı verilmişti kendi hakkında işkence etkisiyle e, açılan soruşturmalarda takipsizlik kararı verilmişti o kararlara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etmişti soruşturmanın eksik e, yapıldığı ya da yeterli soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle. Ee, bunun dışında ticari iddiaları var. Ee, bunlarla ilgili de evet, Türkiye'de bir mahkumiyet kararı yok. Türkiye'de e, soruşturma da e, yine açılmış ama takipçisi kararı verilmişti. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla. Onunla ilgili de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, açılmış bir dava ve Türkiye aleyhine verilmiş bir karar var. Şimdi bütün bunlar e, ortadayken e, öyle bir sicili varken e, e, böyle bir Sedat Serim Ay e, polis e, İstanbul'da terörle mücadeleden sorumlu emniyet müdür yardımcısı e, olarak atanması gerçekten vahim bir durum e, çünkü e, ortada bir mahkemiyet kararı var zaten böyle bir karar için değil Avrupa Konseyi'ne dair veya kendisini demokratik hukuk devleti olarak niteleyen herhangi bir devlette terfilerde dikkate alınır. Hadi dikkate alınmadı diyelim. Kamuoyundan tepki gelir. En azından medyada bu bir haber olarak yer alır. Bu kadar önemi en azından bu kadar önemi olur. Ama bizde ikisi de olmadı. Yani e, medya bunu e, görmedi. Ana akım medyada e, yer almadı bu taraf gazetesi hariç. E, taraf gazetesi bu olayın üzerine e, ilk giden ve bunu duyuran gazete oldu. E, bunun dışında tabii hükümetin böyle bir atama yapmış olması daha doğrusu bugün bu hükümet yönetiminde böyle bir atama yapılmış olmasının başka bir ironik tarafı da var. Ironik değil aslında e, ciddi olarak eleştirilmesi ve mutlaka sürekli hatırlatılması gereken bir yanı var. O da hükümetin hep işkenceye sıfır tolerans gibi bir vaatle konuşmuş olması. Böyle bir dile söyleme sahip olması. Evet, hani bunu mi? çok iyi biliyoruz. İşkenceye sıfır tolerans deniyor. Başbakan bizzat bunu birçok bir, bir yerde bir net evet. söyledi ve evet, çok gün, gün, gün gibi aklımızda yani. E şimdi işkenceye sıfır tolerans demek ne demektir? İşkenceyle mücadele ne demektir? Bakalım bu sıfır tolerans e, gibi e, hay, sevim, sevimi de bulmadığım. Propagandif e, vurgusu belirgin e, sözleri bir kenara bırakabiliriz. E, öyle e, şatafatlı sözlere de ihtiyaç yok. İşkenceyle mücadele ve işkenceyi önleme. Bunun e, uluslararası hukuktaki adı budur. E, şimdi böyle bir e, böyle bir vaat e, olmasa da Demokratik Hukuk Devleti olarak adlandıran kendini bir hükümetin e, işkenceye karşı gerekli tedbirleri alması bir görevdir. Kaçırılmaz bir görevdir. Avrupa Konseyi üyesidir. Avrupa Birliği'ne aday ülkedir. Ve bütün bu kuruluşların temelinde bu ülkeler, ilkeler yapmaktadır. Çok açık bir şekilde. Bir de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tarafız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yargı yetkisini tanıdığımız bir uluslararası insan hakları kuruluştur. İşkenceyle nasıl mücadele edilir? Elbette çeşitli yöntemleri vardır. İşkenceye karşı her türlü tedbiri almak, mesela soruşturma hukukuna ilişkin düzenlemeleri iyi yapmayı gerektiriyor. İşte gözaltı süresidir, gözaltında ifade alınırken avukatın bulunmasıdır. Gözaltı merkezlerinin yönetime açık bir şekilde düzenlenmesi, organize edilmesi ve düzenli denetlenmesidir. Bunların yanında işkenceye ağır ceza öngörülmesi ve işkence iddialarının çok ciddi soruşturulması da işkenceyle mücadele kapsamında uluslararası hukukun öngördüğü ilkelerdir. Bir de işkence iddiaları karşısında yani ciddi soruşturma yapmak yetmiyor. İşkenceden herhangi bir şekilde ceza almış birinin bu soruşturma ve yargılama sürecinin temelini oluşturan yani işkencenin asıl yapıldığı aşama olan asıl yapıldığı mesele yer mekan olan bu alanda görev almaması en azından görev almışsa da yükseltilmemesi yani takdir ve terfi etilmemesidir bunun çok yönlü sonuçları var bu ülkenin yani işkence ee, dolayısıyla ceza almış veya işkenceden dolayı e, ciddi soruşturmalar geçirmiş, hakkında ciddi şüpheler bulunan şahısları taltif etmemek, korumamak hem mağdurların e, işkence dolayısıyla yaşadıkları travmaları atlatmaları hem de toplumun travmatize olmasının önlenmesi açısından önemlidir. Çünkü işkence işkencesi sadece bir kişiye yönelmez. Sadece o kişiyi travmatize etmekle kalmaz. Elbette en ağır sonucunu o yaşar. Ama işkenceyle ilgili işkence sonrası e, travmatik etkilerle ilgili yapılan araştırmalar işkencenin yapıldığı toplumlarda, bunun bilindiği ve cezalandırılmadığı ya da hoş görüldüğü toplumlarda da bir tür travmanın yaşandığını ortaya koyuyor. Türkiye aslında bu işkencelerle e, yakın dönem işkence e, olaylarıyla e, hesaplaşmamış, onların üzerine gitmemiş olmanın travmasını çok çeşitli düzeylerde toplumsal olarak da yaşıyor bana göre. Şimdi bir süredir işkence alanında, işkence konusunda e, ihlallerin azaldığına dair e, işte veriler de var, hükümet de öyle diyor ama e, işkencenin başka yöntemlerle, eskiden yapıldığından farklı yöntemlerle devam ettiğine dair insan hakları örgütlerinin Raporları da var. Şimdi bütün bunlar ortadayken bir de polisin zaten sadece işkendi değil e, teşkil toplumsal olaylarda ağır ve aşırı şiddet kullanması olayının da çok fazla gündemde olduğu bir zamanda e, çok e, olayların örneklerini çok yaşadığımız bir dönemde böyle bir atama yapılmış olması gerçekten çok vahimdir, ağırdır. Peki ben buna bir ufak e, şey de ilave etmek istiyorum müsaade edersen. Yani, Estağfurullah e, Şimdi e, bir bu atamanın yapılması başlı başına senin de dediğin gibi son derece vahim ve önemli bir olay. Ama bunun belki bir uzantısı olarak e, kendisinin e, bu polis e, şefinin e, verdiği demeçler de var. Yani iki, e, iki, e, 96 yılındaki operasyondan 11 ay 20 gün ceza aldım. Sonra da 2 ay sonraki operasyondan da ceza aldık. O dönem komiserdim. Çok da söz sahibi değildim. Şeklindeki gayet e, serin kanlı, normal, düzenli bir açıklaması da var. Cool diyebiliriz hatta buna. Bunu, Modern cool, cool, tabi. Evet. evet. Hatta kuldan öte buradan sözü kesmeyeyim pardon. Evet, yani şunu söylemek istiyorum. Bu burada çok e, benim aklıma birçok şeyi birden getiren, e, buna şeyi de ilave edebiliriz. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e de başbakan da katıldığı bir iftarda Lale Kemal sormuş taraf gazetesinden. Sedat Selim Ayla ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı diye. Haberi incelemedim diye gayet o da sakin, cool bir şekilde görevini yapıyorlar. Şimdi e, Chris Hedges kariyeristler başlıklı bir yeni yazı yayınladı. Evet. uluslararası çok ünlü bir yazar ve gazeteci yakından evet, evet, takip evet. ediyoruz malum. Ee, i̇nsanlık tarihindeki en büyük suçlar zaten büyük, çok büyük ölçüde renksiz insanlar tarafından, kariyeristler, bürokratlar, sinikler tarafından işlenmiştir. Yani jenositleri, soykırımları ya Amerikan yerlilerinden Türkiye'deki Ermenler, Türkiye'deki Ermenlerin katledilmesine, Nazi holokostundan Yahudilere ve diğerlerine, Stalin'in tasfiyelerine kadar hepsi onlardır. Trenleri çalıştıran, formları dolduran ve bütün bu emlaklara el konmasının nezaret edenler, çocuklara işte çocuklar açlıktan ölürken formları dağıtan finan e, gardiyanlar da onlardır vesairedir ve hiç bunlar işlerini yapmaktadırlar deyip çok ilginçte de, yani gayet iyi bilinen de bazı örnekleri de veriyor. İşte Hannah Arendt'in Eichmann'ın kötülüğü sıradanlığı evet, onu söyleyecekti. Evet orada yani, yani en korkunç şey sadist ya da sapık olmaması tamamen Feci, dehşet verici bir şekilde normal olmasıydı diyor Ahm'anın Nazi kasabı için. Ya da Gitta Sereni de Frans Stangl'ı mesela Treblinka komutanını pevkalade yumuşak, iyi çocuğunu seven, karısını seven bir adammış. Ama bu işim diyor yani beni içimi dolduruyordu beni. Görevimi yapıyordum diyordu ve çocukları da çocuk olarak, insan olarak görmüyordu. Onlar bir kitleydi demiş. Yani sonuç olarak devletin hizmetkara bile ihtiyacı olmadığını söylüyor Vasili Grossman diyor <Gülüyor> romancı. Sadece katiplere ihtiyacı vardır şeklindeki. Sözü bana, bana nedense bu yazı. Çok haklısın. Bu yani çözüm bitti mi bilmiyorum. Bitti, bitti. Acele ettim mi araya Yok, girmekte? Yok Tamam bu kadar. Ee, bir defa bu söylediklerin gerçekten önemli. Ben e, derslerimde modern devleti anlattığım lisans derslerimde çok uzun uzun modern devletin e, nasıl kıyım makinaları e, ürettiğini ve işlettiğini de anlatırım. Burada bürokrasinin varlığı ve bürokratların Herhangi bir kıyımı pardon bir kıyımı bile en korkunç insanlık suçlarını bile eğer devlet politikası olarak öngörülmüşse e, nasıl soğukkanlı bir şekilde ve herhangi bir işi yapar gibi yaptıklarını evet ya böyle bir sistemin e, bu yapı içinde ortaya çıktığını uzun uzun anlatırız. E, tabii ki kötülüğün sıradanlığı Hannah Arendt'in e, bu kitabı e, bu psikolojiyi bu siyasal e, sistem içinde nasıl ortaya çıktığını ve işlediğini Adolf Aykman üzerinden çok çarpıcı bir şekilde anlatır. Nedense Eichmann o zamanlar yeterince anlaşılamadı. Sanki hani Aykman, şey pardon e, Hanniaren anlaşılamadı. Sanki Eichmann'ı hani önemsiz gösteriyormuş gibi. Hayır tam tersine e, işkence'nin e, ve e, bu tür insanlık dışı e, eylemlerin nasıl sıradan bir iş olarak yapıldığını ortaya koymaya çalışıyordu ee, Han e, Bence 20. yüzyılın en önemli kitaplarından biridir. Diğer kitaplarıyla birlikte en önemli yazarlarından, düşünürlerinden biridir. Benim için Han e, Pek çok kişi için de öyledir. E, onu anlatır. Şimdi e, Sedat Selim Ay'ın ifadelerine baktığımızda iki şey görüyoruz. Birincisi, ee, soğukkanlı bir şekilde o zaman konserdim demek e, itiraf etmek demektir Evet oldu bu işte evet, Aynen öyle yani e, e, hani zaten ceza aldım ama haksızdı diyor sonra yok efendim işte e, hakim CHP'den aday olacaktı sanki o o dönemde CHP'den aday olmak ve sanatlarını e, savunmak ya da ona düşman olmak e, için bir durilmiş e, gibi Niye düşman olsun ki sana zaten yargının üst kademesi o dönemde işkence ile ilgili e, geliştirdiği işkence iddialarıyla ilgili açılan davalar, geliştirdiği iştihatlarla bir tür işkenceciyi korumuş ve işkenceyi teşvik etmiştir zaten. Yargı işkencenin ve işkencecinin kullanmasında önemli bir rol oynamıştır Türkiye'de. Bugün de devam etmektedir bu. O nedenle bu açıklamanın hiçbir inandırıcı tarafı yok. Tam tersine üslup zaten çok kul. O kul dediğimiz şey de soğuk katil e, tiplemelerini hatırlatıyor bize e, çeşitli romanlarda ve filmlerde izlediğimiz. Yani ben bu işi e, yaptım ama benim benim e, bu işi yapmam için kendime göre meşru sebeplerim vardı. Kendime göre değil herkese göre meşru olması gereken sebeplerdir. Ben orada teröristlerle hatırlat içinde savaşıyordum. O nedenle de bunlar oldu, oldu olması gerekiyordu ee, anlamında da yorumlanabilir biraz abarttık belki ama. E, yok ama yani bu, aslında şeye de bakıldığı zaman başka şeyler. Evet yani MMTA spekülatörleri de mesela şu anda yaşanmakta olan işte Mısır'ın ve buğdayın fiyatlarını yükseltip. Yüz milyonlarca insanın aç kalıp ölmesine yol açırsa da ya o bürokratlar açısından herhangi bir sorun yok. Onu düşün yani iyiyle kötüyle filan ilgileri yok mu insanların belli bir. E zaten Max Weber bürokrasiyi tahlil ederken onun en dehşet verici yanının bu olduğunu söylemişti. Evet. Yani biliyoruz hani modern dünyanın ve devletin bu açıdan en iyi tahlillerini yapan düşünürler arasında evet. yer alıyor Max Weber. Şu aklıma filmler geliyor mesela. Amen filmi, Posta Gavras'ın bu sistem nasıl işliyor? Nazi döneminde hani mesela yüz binlerce, milyonlarca insanın daha kısa sürede daha az masrafla daha etkili bir şekilde yok edilmesi için yapılan araştırmalar bir enstitü bünyesinde yapılmıştı Ve o enstitünün adı Toplumsal Hijyen Enstitüsü idi. Orada bir gaz üretilme görevi verilmişti kendilerine. Bu gazla e, güya haşerelerle mücadele için, etkili mücadele için kullanılacaktı. E, oysa üretilen gaz Siklon B'di. Siklon de gaz odalarında, toplama kamplarında gaz odalarında imha için insanları daha çok sayıda, daha az masrafla, hani bürokratik verimlilik ilkesine uygun bir şekilde öldürmek için e, üretiliyordu. Ve orada çalışanlar da farkına varsalar bile kendileri gazı üreten kişi olarak düşünüyorlar. Gidip o gazı kullanıp insanları öldürecek olan ben değilim. Ya da bu gaz üretildi, onu kullandılar, insanları öldürdüler, ben bundan sorumlu değilim. Diye biliyorlar böylece sorumluluktan kaçma yara yolları yaratabiliyorlar. Şimdi o e, filmde başka çarpıcı e, görüntüler, başka çarpıcı hikayeler de var elbette ama ee, bu e, soğukkanlı işkenceci üslubu kaldık bir üslubu. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın da böyle bir iddia karşısında böyle bir cevap vermesi Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu e, son derece iyi ifade ediyor. Hani e, basit e, bir normal bir şey söylüyor ama e, birkaç kere de söylendi ya da çok sık söylendi. Hı. İçişleri Bakanı Türkiye'nin şu an e, gerçeğini en iyi yansıtan tiplerden biri olarak karşımızda duruyor. Yani sistemin ruhunun iktidarlara devamlılık içinde nasıl nüfuz ettiğini bu hükümet açısından emsili bir biçimde ortaya koyuyor. Yani Türkiye'de sistem böyle işliyordu. Vesayet varken de askeri vesayet çözülürken de demek ki hani eski dönem ile yeni dönem arasında iktidarın ruhunun devamlılığı açısından. Ya da sistemin ruhunun sürekliliği açısından e, çarpıcı bir örnek olarak karşımızda duruyor gerçekten. Evet yani ben son bir örnek daha e, vermek doğru. istiyorum. Yani meşhur Doktor Mengele işte ölüm Hı. meleği diye adlandırılan kamp doktoru. O konuda da ilginç bir e, kitaptan e, kitap olduğundan bahsediyor gene Hejiz. Ella Lingenz Reiner'in Korkunun Mahpusları diye Auschwitz'i anlatan anılara dayalı bir kitabında. Orada Mengele'yi de şöyle anlatıyor. Yani kamp doktoru son derece aslında bir sürü düzeltmeler de yapmış. Reformlar yapmış kampta mesela. Yani kötü şartları düzeltmeye çalışmış falan. Ama aynı zamanda da mesela bir ıslıkla bir melodi çalarak ya sağ el, elini ya sağ tarafından ya da sol tarafından bir şık şıklatarak ya gaz odasına ya da çalışmaya kampa göndereceğini anlatan bir adam. Yani sükunet bu cool durum bu şekilde evet. görevini yapıyor evet. sadece. Yani. Ve bu dehşet verici bir şey. Evet. Gerçekten en dehşet verici şey budur. Ee, şu, bu olayın üzerinde durulmaması da Türkiye'nin bir başka büyük ayıbıdır. Evet. Medyasının, kamuoyunun büyük bir ayıbıdır. Ee, tıpkı e, Elbeşir'in Türkiye'de ağırlanmasında gösterilen o kulluk gibi bir kulluktur bu. Ve bunun da e, sinizm dediğim, benim sık sık üzerinde durduğum, bu programlarda sık sık konuştuğumuz bir e, adı var. E, ve sinizm gerçekten toplumları da, bireyleri de her türlü etik değerden uzaklaştırabilen bu toplumlarda ve bireylerde etik değerleri, insani değerleri e, eritebilen, çözü, çözü, çözebilen, yok edebilen bir e, vakadır, bir fenomendir sinizin. E, böyle durumlarda bunun ortaya çıkması da gerçekten dehşet verici e, bir uyarı olarak görülmesi gerekirken öyle olmuyor. Öyle olmuyor ve e, bu işler unutturulmaya bırakmıyor. Uludere'de e, 34 kişinin böyle kat katledilmesi karşısında sergilenen tavırda olduğu gibi. Orada da önce kazadır işte tamam daha özür diledik ne istiyorsunuz da kabadaylanmasına varana kadar inanılmaz e, açıklamalarla karşı karşıya kaldık İdris Naim Şahin'in orada öldürülenlerin aslında hiç de masum olmadığını anlatmaya çalışan, PKK'nın piyonları olarak nitelemeye varan sözleri de aynı şeydi. Ortada bombalanarak öldürülmüş 34 insan, çocuk çoğu çocuk 34 insanlar ve karşımızda bunları eee çalışan bir iktidar grubu var. Şey bu bunun Türkiye'de gerçekten nasıl bir vahamet arz ettiğini nasıl anlatmak gerekiyor bilmiyorum. Yani bunu yıllardır hani Türkiye'de Aydınlar, İnsan Hakları, Sanolucular Demokratlar anlatıyor ama şu olayın bu kadar küçümselmesi, hafifselmesi görmezden gelmesi bu atama olayının demek ki aldığımız mesafenin yeterli olmadığını zayıf olduğunu görmemiz içinde bir ve evet yani kendisi bu tecavüze uğradığı, tespit edilen, işkence gören, gördüğü, belirtilen Asiye Zeybek'in İsveç'ten verdiği de, taraf gazetesi kendisine mülakat yapmış. Onun söyledikleri de bence bu durumu oldukça iyi bir şekilde özetliyor. <gülüyor> Şunu söylemeliyim, süremiz bitiyor galiba azaldı. Evet. Ee, şunu söylemeliyim, bu tecavüz, göz altında tecavüz olayı en büyük insanlık suçlarından biridir. Evet. Ee, ve e, tecavüz olayında e, mesela şunu söylüyor e, tecavüz iddiası karşısında Sedat e, Selim Ay. Ee, zaten hemen söylemedi, hemen açıklamadı. Demek ki bu bir kurguydu. Kendisi şundan dolayı böyle yaptı. Bunlar hep böyle e, yaparlar zaten. Demeye getiriyor. Oysa tecavüz olaylarında en önemli delil bana göre kadının tecavüze uğramış insanın ama genellikle kadınlar oluyor bunlar rez altında çıkıp bunları anlatabilmesidir. Anlatmakla kalmadı. Bunların kitabını yazdı. Kitabın sadece birkaç sayfasını okuduğunuzda bile yani nasıl bir duygu yaşarsınız tarif etmek çok zor. Okumak lazım gerçekten. Bir kadın bütün ayrıntılarıyla o anda yaşadığı duyguları kendi kendiyle hesaplaşmaları anlatıyor. Okuduğunuz zaman başka delile ihtiyaç duymuyorsunuz. Evet. Aynen, Duymamanız da aynen. gerekiyor zaten. Evet. Yani... Çünkü... <gülüyor> şey yani Sedat Selimay'ın bu kadar üst rütbeye çıkarılması bana doğrusu çok ilginç gelmedi demiş. Bu Türkiye gerçeklerinden biri. Benzer şekilde o dönemde işkence yapan birçok polis yüksek rütbelerle ödüllendirildi. İşte çok sık adı geçen bir başka Bayram Kartal da bunlardan biriymiş. Evet evet, evet evet. Doğru. Yani biraz daha e, hani bunlara e, projektör tutulursa e, bu alana Basın tarafından, kamuoyunun şişli organları tarafından çok sayıda benzer vakayı öğrenmemiz yüksek ihtimaldir maalesef. Ama bunların üzerine gidilmediği bunların üst örtüldüğü için çoğunu öğrenemiyoruz. Evet. Valla bir genel çürüme durumu hat da devam ediyor gibi görünüyor ama bakalım nasıl. <gülüyor> Maalesef yani bazen şunu söylüyoruz Türkiye'de e, pek çok şey e, kötüye gidiyor e, acaba e, kötünün bir dip noktası var mı oraya vurduktan sonra yeniden yukarı mı çıkarız veya o dip noktayı beklemeden yapılacak neler var onların üzerinde düşünmek daha iyi galiba.